Merhaba, bilim insanları hamilelik sırasında Zika virüsüne yakalanmanın bebeklerde beyin gelişimini engellemesinin yanı sıra uzuvlardaki eklemlerde de bozulmaya yol açabileceğinden korkuyor. Zika salgınının en çok görüldüğü Brezilya'nın Recife kentinde uzmanlar BMG adlı bilimsel yayında 7 şüpheli vakkadan bahsetti. Latin Amerika'nın büyük kısmında görülen virüsün bebeklerin beyin gelişimini engelleyip anormal küçüklükte kafalara Doğmalarına yol açtıkları biliniyordu. Uzmanlar Zika'nın anne karnındaki bebeklerde kalıcı beyin hasarına yol açtığı konusunda uzlaşıyor. Virüs plasenta aracılığıyla anneden bebeklere de geçebiliyor. Brezilya'da araştırma yapan Dr. Vanessa Van der Linden ve ekibi uzuvlardaki eklem bölgelerinde de Zika'dan kaynaklanabilecek deformasyonlar görüldüğünü bildirdi. Zika enfeksiyonuyla doğan 7 bebeğin kalça, diz, bilek, ayak bileği ve parmaklardaki eklemlerinde Artirogripoz adı verilen sorunlar görüldü. Artirogripoz, bazıları çok sıkı, bazıları da çok zayıf olan kaslardaki deformasyonlardan kaynaklanıyor. Doktor Linden ve ekibi Zika virüsünün eklemlerin kendisinde değil, beyinde eklem bölgelerindeki kasları yöneten sinir merkezlerine saldırdığından şüpheleniyor. Yedi bebeğin hiçbirinde bu tür deformasyonlara yol açabilecek, kızamıkçık ya da HIV gibi hastalıklar görülmedi. Doktor Linden makalesini yazmasının ardından, 14 bebekte daha bu tür deformasyonlara rastlandığını ifade etti. Londra Hijyen ve Tropikal Tıp Okulundan Profesör Jimmy Withworth, bulguların kesin kanıtlar olmamakla birlikte son derece ikna edici olduğunu belirtti. Withworth, mikrosefali yani beyin gelişiminin engellenmesi yüzünden kafanın küçük kalmasının Zika'nın en belirgin özelliği olduğunu söylüyor ancak bu virüsün başka zararlar verebileceği de açıkça görülür dedi. Malatya Büyükşehir Belediyesi Trambüs Bakım İstasyonu'nun çatısında kurduğu Güneş Santrali'nden 3 ayda 45 bin lira değerinde elektrik üretti. Konuyla ilgili olarak Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı tarafından verilen verilere göre Fen İşleri Dairesi Başkanlığı kontrolörlüğünde Trambüs Bakım İstasyonu çatısına kurulan Güneş Enerjisi Santrali tamamlanarak 3 ay önce hizmete girmişti. 3 bin metrekarelik fotovoltaik panel kapasitesine sahip Güneş Enerjisi Santrali'nde hizmete girdiği 3 aylık dönem içerisinde 115 bin kWh dolayında elektrik üretimi gerçekleştirildi. Üretilen elektriğin parasal değeri ise yaklaşık 45 bin lira. Şebeke bağlantılı 345 kWh güçteki santral sayesinde Trambüs Bakım istasyonunun tüm elektrik ihtiyacı karşılanırken artan enerji de Trambüs hattına veriliyor. Güneş Enerji Santrali'nin yıllık üretim miktarı ise ortalama 454 bin kWh civarında. Daha önce mevcut çöp sahasında da çöp gaz elektrik enerji santrali kurarak elektrik üretimine başlayan ardından da Malatya Çevre Entegre Tesisi çalışmalarını başlatan Malatya Büyükşehir Belediyesi şimdi de Güneş Enerjisi Santrali ile güneşten elektrik üretiyor. Ne güzel bir gelişme. Kuzey Ormanları Savunması yani Kos, Cengiz, Mapa, Limak, Kolin ve Kalyon inşaatını oluşturduğu ortaklığın 3. Havalimanı inşaatına malzeme sağlamak için taş ocağı açmak istediği Tekirdağ'ın Saray ilçesine bağlı Safaalan Köyü'nde köylülerle forum düzenledi. Forum için Safaalan Köyü'nün meydanında kahveye varıldı. Forum'a köy muhtarı Mehmet Özmen, Saray Doğa Koruma Derneği üyeleri, Doğal Yaşamı Koruma Vakfı, Kırklareli Şube Başkanı Nusret Türkkan ve köylüler katıldı. Muhtarın konuşmasıyla başlayan forum, kos gönüllülerinin de daha önceki direniş deneyimlerini ve kazanımlarını aktarmasıyla devam etti. Köylüler, Safa Alana 2005'te kurulmuş taş ocağı nedeniyle ocağın yarattığı kirliliği ve ocaktaki patlama seslerini iyi bildiklerini ve köylerinde yeni bir taş ocağına izin vermeyeceklerini söyledi. Yaklaşık 1500 kişinin yaşadığı köyün çoğunluğu taş ocağına karşı fakat bunun direniş adıyla tanımlanmasını istemiyor köylüler. Kahvede çoğu köylü olan bu karşı olma halini devlete yönelik bir baş kaldırdan çok şirketlere ve ranta karşı mücadele olarak tanınmak istiyor. Köylülerden Metincan göğsümün gücüyle mücadele edeceğim. Bu ocağı buraya yaptırmayacağım diyor. Taş ocağının hukuki süreçle önlenememesi durumunda ne yapacaksınız sorumlusuna karşı köylü şöyle demiş. ''Tankın önüne yattığımız gibi kepçenin de önünde bayrağımızı alıp çıkarız, gelmesinler.'' diye tepki verdiler. Köylülerden Adem Kahraman, daha önceki taş ocağında bir yıl çalıştığını ve ocağın kısa vadeli iş imkanı sunduğunu belirterek, ''Taş ocağı bu köye asla hayır getirmez. Bir patlama bütün ormanlarımızı yok ediyor, taş ocağının vereceği işi hiç vermesinler.'' Bürokrasiden gelenlerin bir tanesi taşın kırıldığı yere gelip patlamayı yerinde görmedi diye ekliyor kendisi. Kahraman bölgede iki baraj olduğunu ve İstanbul'un suyunun da buradan gittiğini belirterek taş ocağı kurulursa İstanbul'un suyu da kirlenecek diyor. Yeşil ve barış dolu bir gezegen dilekleriyle esen kalın.